30 binin üzerinde kişi imza attı ve kampanyada çok güzel gelişmeler yaşandı. Muğla Çevre Platformu'nun çıtlık ormanlarında umut veren gelişmeler başlığıyla imzacılarına duyurduğu metin gelişmeleri şu şekilde aktarıyor. Kampanyamızı başlattığımız 3 Nisan'dan beri geçen süre içinde çok hızlı gelişmeler yaşadık. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koronavirüs salgını tehlikesi geçene kadar kesim faaliyetine ara verdiğini duyurmuştu. Bu sevindirici gelişmeyi sizlerle paylaştık. Ancak verilen söz tutulmadı ve 7 Nisan sabahı kesim faaliyetleri yeniden başladı. Bu kez çok yoğun güvenlik önlemleri alınarak bölgeye yurttaşların girişi de engellendi. Her şeye rağmen kesim sahası girişine kadar gelebilen yurttaşların girişimleriyle kesim faaliyetini yeniden durdurduk. Bu kez Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yetkili yeniden ağaç kesilmeyeceğini, faaliyetlerin yalnızca daha önce kesilen ağaçların temizlenmesiyle sağdan depoya taşınmasıyla sınırlı olacağı sözünü verdi. Gerçekten de kesim çalışmaları yeniden durdu ve bir daha başlamadı. Nihayet 10 Nisan 2020 tarihinde proje sahasının girişine dikilen kesim sahası giriş yasak tabelaları da söküldü. Her ne kadar henüz projenin tamamen iptal edildiği resmi kurumlar tarafından açıklanmamış olsa bile ulaştığımız bu başarı çok sevindirici elde edilen bu başarıda Türkiye genelinde oluşan kamuoyunun baskısı çok etkiliydi. Mutluluk duyarak bildiririz ki kampanyamıza verdiğiniz destekle bu başarıda çok önemli bir paya sahip oldunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi. Proje sahasının girişindeki tabelaların kaldırılmasıyla ağaç kesiminin artık tamamen sonlanacağı yönündeki umudumuz arttı. Ama bu yetmez elbette. Hem bölge halkı hem de kampanyamızda toplanan 30 binden fazla imzanın sahipleri olarak bu projenin tamamen iptal edildiğinin açıklanmasını talep ediyoruz. Proje tamamen iptal edilinceye kadar da mücadelemizi sonlandırmayacağız. Sizlere bir kez daha kampanyamızı sahip olduğunuz her türlü sosyal medya kanallarıyla çevrenizde paylaşmanızı, orman ekosistemimiz üzerindeki tehlike tamamen ortadan kalkıncaya kadar kamuoyu gücümüzü arttırmaya devam etmenizi rica ediyoruz. Evde kalıyoruz ama sessiz kalmıyoruz. Kampanya Change.org Taksim Çitlik Ormanları adresinde. 250 kuş türüne ev sahipliği yapan Konya Ilgın Çavuşçu Gölü'nün giderek kurumakta olduğunu söyleyen Tuğba Çallı bu konuda önlem alınması için bir kampanya başlatmış. Change.org Taksim Çavuşçu Gölü adresindeki kampanyada Tuğba Çallı geçtiğimiz yıl gölün seviyesinin karşıdan karşıya yürüyebilecek kadar sığ olduğunu söylüyor. Ve yetkilileri önlem almaya çağırıyor. Kampanyada verilen bilgilere göre göldeki kurmanın önemli nedenlerinden biri vahşi sulama. Bu sistemin zararı kampanyada şu şekilde ifade edilmiş. Bu yöntemle sulama adı altında kapaklar açılarak kontrolsüz şekilde su salımı yapılıyor. Bu aynı zamanda su israfı demek. Bu kontrolsüzlük sonucu göl havzası bataklık haline geliyor. Doğal yaşamı tehdit ettiği kadar sıtma gibi insan sağlığını tehdit eden hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Sulama kanalı kapakları açıldığı an tarlalara canlı balıklar akıyor. Tarlalardan canlı balık toplanıyor. Su çıkışı yapılan kapaklarda bir önlem alınması lazım diyor ve yetkililerden soruna çözüm istiyor. Change.org Taksim Çavuşçu Gölü adresinde. Geçtiğimiz günlerde Salda Gölü'nde inşaat başladığına dair haberlerin yayılması üzerine Change.org Salda'ya dokunma adresindeki kampanyayı yürüten CHP Burdur Milletvekili Mehmet Köker kampanyayı imza atan yaklaşık 250 bin kişiye bir güncelleme gönderdi ve bir açıklama yaptı. Dedi ki geçtiğimiz günlerde salgını gerekçe göstererek kapatılan Salda Gölü'ne dün iş makineleri girmiş ve bilim insanları tarafından Ayakla bile basılmaması gerektiği söylenen beyaz kumlar kepçelerle kamyonlara yüklenerek taşınmıştır. Bugün talanın yapıldığı bölgeye giderek yerinde incelemede bulunduk. Bize yüklenince firmanın kendi başına giriştiği bir eylem olduğunu ve söz konusu çalışmanın durdurulduğu bildirildi. Biz de Cumhuriyet Başsavcılığına giderek olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yapılanların cezasız kalmasına elbette gönlümüz razı değil. Sosyal medyadan gerek ulusal gerekse yerel medyadan Bize destek vererek olayın Türkiye'de gündeme taşınmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra birlikte konuyu yakından takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuyoruz demiş milletvekili kampanyası ise Change.org Taksim Salda'ya dokunma adresinde devam ediyor. Ben Uygarız ismi Change.org özel programımızı derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Ayar sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dileğiyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun, uygur öze ismi.